Evet Evliler Kulübü bölümünde bu hafta pardon. Kanka gene karıştırdığın konsepti alır zaten ya. bayağıdır yapmayınca ben alışkanlık olmuş. Ama gelecek inşallah. Evliler Kulübü demişken aklıma yine evlilikle alakalı uzun zamandır içinden çıkamadığım bir konu var. Madem onu sana sorayım. Buyur. Sorayım mı? Sor. Efendimizin biliyorsun Fatih çok fazla evlilik yaptığı söyleniyor. Bununla alakalı da her yerde her şey konuşuluyor. Bugün sana bu konunun gerçeklerini soruyoruz. Efendimiz neden çok fazla evlilik yaptı? Efendimiz neden çok evlilik yaptı? Aslında bu Müslümanların çok kafasını karıştıran bir konu haline geldi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu iftira'yı efendimiz e atarak yani efendimiz çok eşlik yapmıştır. Bu neyden dolayı yaptı? Yani hissiyatları doğrultusunda. Yani haşa efendimiz kadın düşkünü bir insan da ondan dolayı çok evlilik yaptığı gibi bir algı vermeye çalışıyorlar, böyle bir iftira atmaya çalışıyorlar. Şimdi istersen şöyle bir şey yapalım Talha. Kadın düşkünü bir insanın özelliklerini böyle akıl yürütelim. Kadın düşkünü bir insanın özellikleri nelerdir? Sonra bir de Efendimizin kendi hayatına bakalım. Kıyaslayalım bakalım örtüşme var mı? Yani mesela kadın düşkünü bir insan nasıl olur sence? Yani mesela bence arkadaş ortamında hani iki lafından birini böyle kadına getirir. Sürekli böyle tabii, tabii, tabii, kadın tabii. muhabbetleri yapar. Her gördüğü kadına bakar ondan sonra ne bileyim kadınlara böyle sarkıntılı keter, böyle salça olur falan değil mi? böyle bir tip olur yani. Ama bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman bak Efendimiz hani dostunun değil düşmanlarının tasdikiyle ki zor olan da zaten düşmanının tahsiklemesi Düşmanının tasdikiyle elinden, dilinden ve iffetinden emin olunan bir zat. Yani onu müşrikler Muhammed'ül Emin lakabını takıyorlar. Bunu dostları değil düşmanları takıyor bak. Yani emin olmadan Muhammed lakabını takıyorlar. Veya şöyle düşün: Efendimizin bulunduğu dönemde kabeyi bazı kabileler çıplak tavaf ediyormuş. Ama ömür boyunca bir kere bile başını kaldırıp da bir tane kadına bakmamış bir insan. Ya veya şöyle düşün: hani Adamın işte aklına gelirse dersek yani işte ilk zamanlarda hadi, çobandı örnek veriyorum. Yani kadın haşa kadın düşkün olsa dahi hani isteğini karşılayamıyordu. Ama peygamberliği ilan etmeye başladıktan sonra çevresinde sahabe efendilerimiz toplanmaya başladıktan sonra ne oluyor? Müşriklerin önüne gelen reisleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Talip Arıcı'da haber diyorlar, diyorlar ki ya Muhammed tamam biz seni gel reisimiz yapalım sana makam mevki verelim veya sana işte e, ne bileyim develer verelim servetler verelim ve seni her kabilenin en genç en güzel kızlarıyla evlendirelim dediği zaman zamanda böyle bir teklif sunulduğunda yani normalde kadın bir insanın bunu direkt kabul etmesi lazım ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir an bile göstermeden ne diyor bir elime güneşi bir elime ayı verseniz ben gene de bu davadan dönmem diyor. Efendimizin güzelliği de hani normal bir güzellik de değil. Hazreti Ayşe Valemiz rivayet ediyor. Diyor ki Yusuf'u görünce parmaklarını kesen o kadınlar. Efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine, kalplerine saplarlardı diyor. Böyle bir güzelliğe sahip olan bir peygamber. Ve bakıyorsun Bediüzzaman Hazretleri'nin deyimiyle 15 yaşından 40 yaşına kadar Hararet-i Garizye'nin galeyane hengamında. Yani bu şehvani hislerin, cinsel arzularının, dürtülerinin böyle en kuvvetli olduğu zamanlarda 15 ile 40 yaşlar arasında... Kendisinden 15 yaş daha büyük, daha önce iki tane evlilik geçirmiş, üç çocuklu bir tane Hazreti Hatice Validemiz evlenip buna 25 sene kanaat edip 50 yaşında artık Efendimizin eşi Hazreti Hatice vefat ettikten sonra iki sene daha bekar kalıp ondan sonra evlilikler yapmaya başlıyor. Ve bu evlilikler mesela ilki Hazreti Sevde Validemiz ile evleniyor. Hazreti Sevde Validemiz 55 yaşında, dul 6 tane çocuklu bir kadın. Veya Huzeyme validemiz daha önce evlilik yapmıştım 60 yaşında. Hz. Habibe validemiz 55 yaşında. Hz. Seleme validemiz 65 yaşında ve 4 çocuklu bir kadın. Dul yani daha önce evlilik geçirmiş. Yani sence bu evlilikler ve Efendimiz e Aleyhisselatü böyle bir yaşam tarzı ve Efendimiz bu evliliklerin hani kendi hissiyatları doğrultusunda, kendi kafasına göre haşa böyle bir evlilikler yapmıyor. Mesela ayetlerle bu yönlendiriliyor, ayetlerde hep bunlar bize bildiriliyor. Mesela Nisa suresi 23. ayette e, ...işari olarak Hazreti Zeynep'le o evliliğine işaret ediliyor. Yani onunla evlen tarzında gönüllendirme yapıyor. ve Ahzab Suresi 52. ayette... ...Ey Muhammed artık sana kadınlar helal olmaz diyor. Artık evlilik yasaklanmakla beraber... ...Efendimizin evlilikleri de böyle Kuran'la işaretle zaten yapılmıştır. Hani böyle hisleri hevesleri doğrultusunda yaptığı evlilikler değildir. Yani bir nevi iki profil oluşturduk. Hani kadın düşkünü bir insanla iftira atmaya çalışıyorlar çok evlilik yaptığı için. E kadın düşkünü bir insanın özelliklerini söyledik. Bir de Efendimizin bizzat kendi hayatını... Kendi seçimlerini ve kararlarını konuştu Sence ikisi örtüşüyor mu? Örtüşmüyor tabii. Evlendiği kişilerin de durumlarına baktığımız zaman alakası yokmuş. Evliliklerini evliliklerini hissiyatlarından dolayı yapmadığını anlamış olduk. Ama sonuçta 12 tane evlilik yapmış. Peki bunun hikmeti ne? Evet ya yani hikmetlerini zaten konuşursak tamamen olay da bitmiş olur. iyice böyle kafaya oturmuş olur. Mesela evliliklerinden bir tanesi himaye altına almak. Nasıl? Yani önceden bulundukları kabileler başka bir kabileyle savaş yaptığı zaman... O kabileden işte esirler oluyor. Esirleri kim himayesini altına almak istiyor, işte kölesi, cariyesi yapmak istiyorsa yapıyor. Ortada kalan en son yaşları ve kadınları Kabe'nin sokaklarında yani şehir meydanlarını toplayıp yakıyorlarmış, işkence ediyorlarmış. Ama Efendimiz de hisselatörü, hem himayesini aldığı zaman ne yapıyor? Hem o kadını kurtarmış oluyor o zulümden hem de ne oluyor? O yaptıktan sonra bu sünnet halini almış oluyor. Diğer sahabe efendilerimiz de o kadınlar helak olmasın, o konular zulüm görmesin, öldürülmesin diye onları da bu konuya teşvik etmiş oluyor. Yani o kadınların bir nevi hayatını kurtarıyor. Birinci hikmet mesela himaye altına alması. Hem siyasi hem de bir savaş statesi bu aynı zamanda. Neden? Hani e, eskiden bunu çiğ hükümdarları çok yaparlarmış. Yani birbirlerinden kızalıp bir kız ki o akrabalık bağları vesilesiyle birbirlerinin kültürlerine iyi tanırlarmış, dinlerini daha iyi tanırlarmış. Birlikte böyle alışveriş olurmuş. Mesela işte efendimiz dese dersem, Cuveirye evleniyor ve o halemizle evlendikten sonra bütün kabilesi Müslüman oluyor. Ona tebliğ gidiyor. O kabile geliyor, araştırıyor falan böyle. Hepsi Müslüman oluyor. Veya işte Meymune halemiz Necar kabilesinden. Necar kabilesi de o zamana kadar 70 küsür tane sahabe efendimizi Müslüman vekili öldürmüş insanlar. Ama Meymune halemiz efendimiz aleyhissalatu vesselam evlendikten sonra o bütün Necar kabilesi de tekrardan Müslüman oluyor. Yani aynı zamanda bir savaş stratejisi bu. Mesela başka bir ikmetini söyleyeyim. Tebliğ sadece sana, bana, babana, hani sadece bu kadar değil. Kadınlara da geldi. Annelerimize, kız kardeşlerimize de bu tebliğ geldi. E onlara tebliğ nasıl yapılması lazım? Mesela bir tane olaydan bahsedeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe ve otururken bir tane kadın sahabe geliyor. Efendimiz'e kadınların özel durumları ile ilgili, özel halleri ile ilgili bir soru soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izah edebileceği noktaya kadar izah ediyor. Kadın ondan sonra teferruata, teferruatla ilgili böyle sorular yöneltince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzünü kapatarak sen açıkla ya Ayşe diye ordayı terk ediyor mesela. E, şimdi hani kadınlara bu özel durumların anlatılması lazım, kadınlara örnek veriyorum, ya, e, yatak odası faaliyetinin anlasılması lazım veya şu abdest nasıl olur bunların anlatılması lazım. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşı taraf kadın olduğu için bunu bir yere kadar anlatabiliyor. E, bu noktada vazifeli de ne olması lazım? Kadınlar olması lazım. Hani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında mekteb bir Suffa vardı. Erkek sahabeleri oluşturmuş, onları ilimle doldurmuş, ondan sonra dünyanın dört birine tebliğ ulaştırmış. E tam da onlar erkeklere tebliğ yapabiliyorlar. Kadınlara da tebliğ yapacak sahabeler lazım. Bir nevi Ezvacı Tahirat okulu oluşturmuş. Yani Efendimiz Aleyhisselam evde bir nevi hanımlarıyla böyle kadın mektebi oluşturmuş, Onlara o bilgileri donatıyor ve veriyor. Bunu mesela yerinden okumak istiyorum ben. Mesela bak burada 7. mektupta Üstad Hazretleri bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmış şikletlerini çok güzel. Orada efsane bir cümle var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselamın zat-ı risaletin akvali gibi efal, ahval ve etvar ve harekatı da yani Efendimiz Aleyhisselamın her türlü hali, tavrı, sözü, filiyatı, bir bakışı bile menabidin ve şeriattır. Yani dinin ta kendisi, dinin menbaı ve şeriattır. Ve ahkamın mehazlarıdır. Şıkkı zahiresinde sahabeler hamele oldukları gibi hususi idaresteki mahvi afalatından tezahür eden esrar-ı dini ve ahkam şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvacı tahirattır. Esrar ve ahkamı ı dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Yani bir nevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetinden yani evinden dışarı çıktığı andan itibaren. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı andan takip eden sahabeler var. Mesela vahiy katipleri var. Ayet-i not almaya çalışıyorlar. Hadis katipleri var. Amen'in not almaya çalışıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sade adımlarını, bakışlarını takip eden sahabeler var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıdayken yaptığı her şey kaydediliyor. Bunda problem yok. Fakat Efendimiz'in evinin içerisinde, hane saadetinde kadın validelerimiz var, annelerimiz var. E sahabeler içeri giremedikleri için ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evde de halleri var. Bunları birinin gene takip etmesi lazım. E böyle bir noktada da işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine ve Ezbacı Tahirat'ı bu hadisveyi yapmıştır. Ve ne diyor? Dinin belki yarısı diyor onlar tarafından gönderilmiştir. Onları tarafından bilebiliyoruz. Bu da zaten hadis-i şerif aynı zamanda dininizin yarısını Ayşe'den öğrenin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Hz. Ayşe Vesselam biliyorsunuz en fazla hadis nakleden 4. sahabe sayı hadislerden 2210 tanesini sadece Ayşe Vesselam'dan nakil alıyoruz başka bir ikmetini söyleyeyim mesela farklı bakış açıları kazandırıyor bu insana. Mesela bir insan bu efendimiz açısından da aslında riskli bir şey. Efendimizin hani peygamberliğin tasdik eden bir şey. Neden? Mesela şöyle şimdi rol kesmen gerekiyor. Tamam mı? Rol yapacaksın. Olmadığın bir makamda kendini göstereceksin. Evden bir şekilde kendini hazırlayıp böyle dışarı çıktığında akşama ve gelene kadar o ciddiyeti belki sergileyebilirsin de evde insan artık yorgun düşmüş oluyor. Hani bir nevi işte böyle dış kıyafetlerini çıkarmış, pijamalarıymış, daha rahatlaşmış bir nevi gaflet oluyor. Ev gaflet diyoruz yani. Gaflet olmuş oluyor. Hani mesela evde onu Acaba peygamberle yazıt bir hareketi var mı diye izleyen canlı kameralar var. Peygamberliğin tasviri Ve aynı zamanda farklı bakış açılarıyla efendimizle sallıyorsan ev halini izliyorlar. Nasıl? Hani dışarıda işte birisi, birisi vahiy bir diğeri hadis bir yeri sade işte başka hallerini kontrollüyor. Bu efendimizle sallıyorsan evinle de böyle geçer. Mesela ezvacı tahirat dediğimiz efendimizle de sallamda eşleri. Bir tanesi sade Efendimiz'e evin içerisindeyken bir ayet gelecek mi? Sade belki onu inceliyor, onu takip ediyor. İşte bir başkası efendimizle sallam bir hadis söyleyecek mi? Sade onu ezberlemeye çalışıyor. Bir başkası efendimiz fıkhi bir kaide söyleyecek mi? Bir başkası Efendimiz'in edebi hali nasıl? Edebi tavrı nasıl? Sadece belki bunu ezberliyor, bunu öğreniyorlar. Bu yüzden hani farklı farklı fıtratlarda farklı farklı mizajlarda insanlar da lazım. Yani Hz. Ayşe Valide'miz gibi örnek veriyorum geç bir sahabede lazım. Aynı zamanda Memune Valide'miz gibi 55-60 yaşında yaşı olgun bir insanın da bakış açısıyla Peygamber'in her halinin tavrının izlenip onların kaydedilmesi bize aktarılması lazım. Bu noktada da çok önemli bir hikmet var. Bir tane daha hikmetini söyleyeyim. Burada da hani biraz daha ona sığmamız gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak hikmetsiz bir iş yapmaz. Cenab-ı Hak Hakim'dir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yani dünya onun yüzü hürmetine, kainat onun yüzüsü hürmetine yaratılmış bir zatın bu kadar zor bir şekilde ifade edeceği bu peygamberlik vazifesini aynı şekilde kadınlara tebliğ edecek. Demek ki 12 tane validemiz gerekiyormuş ki Cenab-ı Hak kader planında 12 tane eşi olmasını istemiş ve 12 tane evlilik gerçekleştirmiş. Bunu da söylememiz gerekiyor yani. Peki, ben şimdi sana sorayım kardeşim. Hayda, evet. Hani bu anlattıklarımdan sonra sence Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu evlilikler şehvet evliliği mi yoksa şefkat ve hikmet evliliği mi? Ben yorumlara bırakıyorum bunu yani. ya. Yani, yani çok yas, açık değil mi? Gayet açık. Yani. Yani. Evet. Bu iftirayı bir nevi efendimiz kendi hayatıyla komple inkar etmiş abi yani. Gayet açık ve netti. Bu konuyu hallettiğimize göre o zaman sen çiçekleri Aynen sulama İnşallah Eller Kulü'nde de görüşürüz. O fidanlar bir gün yaşaracak Fatih. Hadi bakalım. Yaşaracak kardeşim.